Biz hangi ülkeye peygamber gönderdiysek mutlaka ilkin oranın halkını gafletten uyarsın, Allah'a yönelip yalvarsınlar diye yoksulluğa, hastalık ve musibetlere dûçare ederiz. Sonra o kötü durumları değiştirip güzellikleri yayarız. Zamanla ahali çoğalıp vaktiyle atalarımız kah üzülmüş, kah sevinmişlerdi derler. Ve fakat olaylardan ibret alıp şükretmezler. derken o bilinsiz halleriyle hiç hatırlarından geçmezken ansızın onları tutup bastırırız. Eğer o ülkelerin ahalisi iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, Elbette biz üzerlerine gökten, yerden nice bereket ve bolluk kapılarını açardık. Fakat onlar peygamberleri yalancı saydılar. Biz de işledikleri kötülükler sebebiyle kendilerini cezaya çarptırdık. Peki o ülkelerin ahalisi geceliğin uyurlarken satvetimizin kendilerine baskın halinde geri vermesinden emin mi oldular? Yoksa onlar Güpe gündüz eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Yoksa onlar Allah'ın ansızın kendilerine azapla bastırmasından, emin mi oldular ama şu muhakkak ki kendilerine yazık eden kimselerden başkası Allah'ın ansızın bastırı vermesinden emin olamaz önceki sahiplerinden sonra dünya mülküne varis olanlar hala şu gerçeği anlamadılar mı ki eğer dilemiş olsaydık kendilerini de günahları sebebiyle musibetlere uğratırdık fakat biz kalplerini mühürleriz de onlar işitmez, anlamaz hale gelirler. İşte o ülkelerin haberlerinden bir kısmını sana böylece anlatıyoruz. Oraların halklarına peygamberlerimiz açık deliller, mucizeler getirdiler. Fakat onlar iman etmediler. Çünkü ondan önce tekzip ve inkar etmeyi adet haline getirmişlerdi. Allah kâfirlerin kalplerini işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Onların ekserisinin sadece itaat dışına çıkmış kimseler olduğunu gördük.